Ömrümün bu aralar kışındayım Ak düşse saçımı bu genç yaşımda Düşsün çekeriz eğer suçunsa Yerim dost için dinamiti lokumsa Ömrümün bu adalar kışındayım Ah düşse bu genç yaşımda Düşsün çekeriz eğer suçumsa Yerim dost için dinamiti lokumsa Dokunma derdim var buğra rapim memba Armut dedim çıkma onun hep elimde elma Kafam bozuksa yer attım kağıda parma İğne bassa zannediyor yerdiler çarma. Arada yazıyorum ve var bir çizen armağan Prenses arar öpecek yok ki tek bir kurma Dereyi göremeden sıvarsın paçana dırmağa Hepte kalbi kırmaya, varmayın ısırmaya Ayaklı gazete hem de üstelik de kırk ayak. Bir söyle ney ki derdim bizde onu bir anlayak uslanmayana var dayak, maniyle tek kıyak Canlı ver onu bir sayak da yıktı kuponu ilk ayak Atın neresine söyle kondu kelebek Gerekli elemek ama yetmiyor ki dilemek Bence denemek gerekli ver ona bir emek Şarttır yazmadan önce kalemi dilemek Ömrümünününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününün Kışındayım. Ak düşse saçma bu genç yaşında Düşsün çekeriz eğer suçunsa Yerim dost için dinamit değil okunsa Ömrümün bu aralar kışındayım Ah düşse saçımı bu genç yaşımda Düşsün çekeriz eğer suçumsa Yerim dost için dinamit değil Ve böyle yazanların hep de kafadan oksan Alaca karanlıklarında ışığı yaksan Bıraksan istediğim gibi ben aksam Kapını raple çaldım ya evde yoksan. Ve böyle yazanların hep de kafadan oksan Alaca karanlıkların ışığı yaksam Bıraksan istediğim gibi ben aksam Kapını raple çaldım ya evde yaksam Senin tihar komandosu kaldırsın dansa Bomba patlarsa dökersin varsa Rapim Sanayiden kalemi masa Hazırlar masa, başında yeni yasa Durumlar hassas Doldu diyakasa Doldu katsan ama bak aya çıkan nasa masa gibi buradan gazla Trafik canavarları da kafadan asla Ve böyle yazanların hep kafadan oksan Alaca karanlıklarında ışığı yaksan Bıraksan istediğim gibi ben aksam Kapını raple çaldım ya evde yoksan Ömrüm bu aralar kışındayım Ak düşse saçımı bu genç yaşımda Düşsün çekeriz eğer suçumsa. Yerim dost için dinamit değil okunsa Ömrümün bu aralar kışındayım Ak düşse saçımı bu genç yaşımda Düşsün çekeriz eğer suçumsa. Yerim dost için dinamit değil okunsa